Bölüm 264 Belirli bir insana veya hayvana lanet etmenin yasaklığı. Hadis 1553. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zayd Sabit İbn Dahak el Ensari'den, Allah ondan razı olsun. Rivayete göre. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim, İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse, o kişi dediği gibi yalancının biridir. Kim de kendini herhangi bir şeyle öldürürse, kıyamet günü onunla azâb olunur sahip olmadığı bir şeyi nezrederek, adak yapanın adağı geçersizdir. Mü'mine lanet etmek, onu öldürmek gibidir. Hadis 1554 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlerinde ve sözlerinde dost doğru olan kimsenin lanetçi olması yakışmaz. Hadis 1555. Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanet edenler kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahit olurlar. Hadis 1556 Semure İbni Cündep'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Hiçbiriniz, diğerine, Allah lanet etsin, Allah'ın gazabına uğra, Cehennemde azap gör gibi beddualarla lanet etmeyiniz. Hadis 1557 İbn-i Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olgun bir Müslüman, kimseyi ayıplayıp kötülemez, kimseyi lanetlemez sözünde ve işinde sınırı aşıp hayasızlık etmez kötü ve çirkin sözler sarf etmez. Hadis 1558. Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul herhangi bir şeye lanet ettiğinde o lanet gökyüzüne çıkar gökyüzünün kapıları ona kapanır sonra yere iner yeryüzünün kapıları da ona kapanır sonra sağa sola başvurur girecek yer bulamaz da lanet edilen kişiye döner eğer gerçekten lanete layıksa onda kalır değilse lanet edene döner. Hadis 1559. İmran İbni Hüseyin, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir yolculukta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bulunuyorduk. Devesinin üzerindeki Medine'li bir hanım, devesinin yürümemesinden sıkılarak ona lanet etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca üzerindekileri alın ve deveyi bırakın gitsin. Çünkü o deve lanetlenmiştir, buyurdu. Hadisi bize aktaran İmran der ki: O deve hala gözümün önündedir. İnsanlar arasında gezinirdi de ona kimse ilişmezdi.'' Hadis 1560 Ebu Berzel Nadle İbni Ubeyd el eslemi: Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Genç bir hanım, üzerinde Müslümanların bir takım eşyalarının da bulunduğu bir deve üstünde bulunuyorken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Tırmandıkları da onlara zorluk veriyordu. Genç hanım, deveye, hay Allah'ın lanetine uğraya sıca, yürü diye deveyi sürmeye çalıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenen bir deve yanımızda bulunmasın, bize yoldaş olmasın buyurdular.